Elhamdülillahi vahdahu. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyya Ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebaa hadiyahu. Amma ba'd. Allah subhanahu ta'ala Kendisinden sonra hiçbir nebi olmayacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra <gülüyor> İmam Muhammed ibn-i Abdülvehhab rahimahullah Keşfüşşubuhat isimleri sayesinde şöyle diyor. وَلِلْمُشْرِك۪ينَ الشُبْهَةٌ اُخْرَى Müşriklerin bir diğer şüphesi de şudur. Yakulun diyorlar ki onlar derler ki İnnen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem enkara ala usâme te radıyallahu anhu Usâme radıyallahu anhuyu reddetti. Onun fiilini inkar etti. Ona karşı geldi. قَتْلَ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ diyen kişiyi öldürmesini. Onların bir şüpheleri de var. Diyorlar ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Usame radıyallahu anhu'yu, Usame İbni Zeyd radıyallahu anhu'yu, la اِلَٰهَ اِلَّ diyen kimseyi öldürmesinden dolayı azarladı. Bu yaptığı işi inkar etti. Onu kabul etmedi. وقale, ve dedi ki: "Aqatel tahu, بعدما قالا لا إله إلا الله, لا إله dedikten sonra mı onu öldürdün? Ve kedaileke qaulu aynı şekilde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü de: "Umir tu an uqatilan İnsanlarla savaşma ile emir olundu." Onlarla savaşmayla, onları öldürmeyle olundum. Hatta yekulû la ilahe illallah, la ilahe illallah deyinceye kadar. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin <Sessizlik> la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmayla olundum. Sözünü, sözünü de getirirler. Ve kezalike <autre upgrade Sessizlik> ayrıca aynı şekilde... Bunun dışında başka hadislerde bu kelimeyi söyleyen kimseyle alakalı o kimseden el çekileceğine dair, o kimseye el sürülmeyeceğine dair, o kimsenin öldürülmeyeceğine dair varit olan hadisleri delil olarak getirir. Şüphe bu. Derler ki, bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rüsame adı anh la ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdüğü için onu azarladı. Demek ki la ilahe illallah diyen bir kimse öldürülmez. La ilahe illallah diyen bir kimse Müslümandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmayla emrolundum dedi. Demek ki onlarla savaşmamızın biteceği yer neresidir? La ilahe illallah demeleri. La ilahe illallah diyen artık kendisiyle mukatele edilmez. Artık Canın malı helal kabul edilmez. Muhterem olur, masum olur. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu manada gelen başka hadisleri de ileri sürerler. La ilahe illallah diyen cennete girecek. La ilahe illallah diyen cehenneme girmeyecek. Cehennemde yanmayacak. Vesaire bunun gibi hadis-i şerifler. Şüphe olarak bunu ileri sürerler. Ve muradu il cehalâ. O cahillerin o cahillerin bu ve benzeri hadisleri ileri sürmekteki maksatları, muratları şudur. Yani şunu kastediyorlar. En men kâle la yekfur. La ilâhe illallah diyen kimse artık bir daha kafir olmaz. Ve la yuktal ve öldürülmez. Bu hadislerden bu hadislerden çıkan şey şudur ki, onlar öyle diyorlar. La ilâhe illallah diyen kimse artık Kafir olmaz, kafir sayılmaz, tekfir edilmez. Adam la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah diyen kimsenin malı da, kanı da artık masumdur, muhteremdir. Bunlar ihlal edilmez. Ve lev ma faal. Ne yaparsa yapsın. Yani bu hadisleri ve bunlar gibi benzeri hadisleri delil olarak ileri sürenler Bundan şunu kastediyorlar. Bir kimse la ilahe illallah dedikten sonra artık o kanı, malı, masum, haram bir Müslüman olmuştur. Ve bundan sonra artık ne derse desin, ne yaparsa yapsın, ne işlerse işlesin, bu kimse kafir olmaz. Tekfir edilemez ve öldürülemez. Zira bu hadislerden anlaşılan budur. Bunu murad ediyorlar bu cahiller diyor. şey. Şüpheyi ve cevabını anladık değil mi? Bir önceki şüpheye benziyor. Ama farklı lafızlarla olunca bazen insanın kafası karışabilir. O yüzden böyle tenevvuh etmek lazım. Cidden çokça söylenilen bir şey. Önümde çokça, çık çokça çıkan bir şey. Hatta aklımıza çokça gelen bir şey. La ilahe illallah diyen kimsenin tekfir edilmeyeceği. Adam la ilahe illallah diyor. Bunun öldürülmeyeceği. Adam la ilahe illallah diyor. İşte la ilahe illallah dedikten sonra artık bu müslümandır, mümindir, kıble ehlidir. Artık bu tekfir edilmez. Onlar neyi kastediyorlar? Tekfir edilmez, ne yaparsa yapsın. Zira bu şubeyi hangi adetle ileri sürüyorlar? Başa dönelim. Biz tevhidi beyan edince, onların yaptığı şirk ameller yüzünden, onların şirk işlediğini söyleyince, ve hak eden kimselere, bu işledikleri şirkten dolayı müşrik ismini verince, diyorlar ki, Subhan siz nasıl müşrik dersiniz? La ilahe illallah diyen kimseye nasıl müşriklersiniz? dersiniz? La ilahe illallah diyen kimseyi nasıl tekfir edersiniz? Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Üsame ibn-i Zeyd radıyallahu anh'a azarladı. Sen la ilahe illallah dedikten sonra mı adamı öldürdün diye? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaştı. Yani la ilahe illallah deyince artık onlara el sürmedi. Bakın bu anlamda bir sürü hadis var. La ilahe illallah diyen cennete girer. La ilahe illallah diyen kimseye cehennem haram edilir vesaire. <gülüyor> ne demek istiyorlar? Yani bu sözü söyleyen kimse ne yaparsa yapsın ne işlesin, işlesin. Artık o kimse öldürülmez ve artık o kimse tekfir edilemez, kafir olmaz. Feyukal lihaula'il cehale. Bu cahillere denilir ki El müşrikîn. Bu müşrik olan cahillere denilir ki ma'lumun bilinmektedir ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qatala el yehuda ve sabahum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle savaştı. Onları öldürdü ve onlardan ne yaptı? Esirler ve cariyeler aldı. Onlarla savaştı, onları öldürdü ve onların karılarını da cariye olarak aldı. Biliyorsunuz değil mi? Beni Kurayza'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orayı kuşattı. Kuşatma sonucunda onlar sahabeden Sa'di bin Muaz radıyallahu anh öyle değil mi? Sa'di bin Muaz değil mi? Sa'd ibn Muaz radıyallahu hakemliğine razı olarak teslim oldular. Ve Sa'd radıyallahu onların bütün erkeklerinin öldürülmesine, bütün mallarının ganimet olmasına ve bütün kadınların ve çocukların köle ve cari olmasına hükmetti. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Sa'd yedi kat semanın üstündeki Allah subhanahu ve teala'nın hükmüyle hükmetti. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları öldürdü. Onlarla savaştı. Onların karılarını ve çocuklarını esir olarak aldı. Mallarını Ganimet olarak alın. Ve hum yekulûne Ve Yahudiler de la ilahe illallah diyorlardı. Yahudiler la ilahe illallah diyorlardı. Bunu kabul ediyorlar. Allah'tan başka ilah olduğunu söylemiyorlardı. Tamamı olmasa bile Yahudilerin içinde bunu söyleyenler vardı. Belki bu forumda söylemiyorlardı ama la ilahe illallah diyorlardı. Allah'tan başka ilah olmadığını söylüyorlardı. Yahudiler içinden tevhid ehli insanlar vardılar. İmam Şafii Rahimahullah kitabül bunu zikrediyor. Ve Şeyhül Hüsten ve Miteymi Rahimahullah kitaplarında muhtelif yerlerde Yahudilerin de La İlahe illallah diyor olduklarına bizlere aktarıyor. Biz bugün bile yani Türkçe konuşan başka dille konuşan Yahudilerden bu anlamı çıkartmasak bile Arapça konuşan Yahudiler dinlerini, akidelerini anlatırlarken La İlahe illallah lafsını belki bu formatla değilse de aynısını sanki zikrediyorlar. La İlahe illallah diyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlar la ilahe illallah dediği halde onlarla savaştı, onları öldürdü. Onların eşlerini ve çocuklarını köle yaptı. Ve anne ashabı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de katelü beni Hanife. Beni Hanife ile savaştılar. Hatırladınız mı önceki dersten? Beni Hanife kimdi? Museylemenin kabilesi. Beni Hanife ile savaştılar Hanife oğullarıyla. Onları öldürdüler. Rahum yeşhedune en la ilahe illallah ve onlar la ilahe illallah şehadet ediyorlardı ve enne Muhammeden Rasulullah Muhammeden Resulullah'a şahit ediyorlardı. Ve yusallune namaz kılıyorlardı. Ve yeddaun el İslam'a ve İslam olduklarını, Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. Onların la ilahe illallah demeleri onların tekfir edilmelerine mani oldu mu? Olmadı. Öldürülmelerine mani oldu mu? Olmadı. وَكَذَٰلِكَ الَّذ۪ينَ حَرَّقَهُمْ عَل۪ي اِبْنَ اَب۪ي طَالِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Aynı şekilde Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh'un yakarak öldürdüğü o kimselerde la ilahe illallah diyorlardı buna şehadete diyorlardı böyle demeleri tekfir edilmelerine ve öldürmelerine mani olmadı bunlar önceki şüphenin içerisinde geçmiş cevaplardı icmalen söylüyor şimdi yani bu şüpheyle o şüphe aslında aynı sadece burada biraz daha atifi bir şey var adamlar nasıl olur La ilahe illallah diyen insanı siz tekfir edersiniz. Ona müşrik kafir dersiniz. Yahudiler la ilahe illallah dedikleri halde, Beni Hanife bunu söyledikleri halde, sahabeden Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhüle ile beraber olanlar, la ilahe illallah diyenleri öldürdükleri, onları tekfir ettikleri halde, önceki şüphenin cevabında bunlar zikredilmişti. Hala bu şüphe dile getiriliyor olabilir. La ilaha illallah diyenler nasıl tekrar edersin? Diyor ki Şeyh Rahimullah. Oha il Halbuki bu cahiller, bu şüpheyi ortaya koyan cahiller. Yani la ilaha illallah diyen tekfir edilmez. La ilaha illallah diyen öldürülmez diyen bu cahiller. Mukirrone, şunu inkar ediyorlar. Kendileri de bunu kabul ediyorlar. En nemen en karal bir kimse öllükten sonraki dirilmeyi inkar etse kefara ve ile kafir olur ve öldürülür ve la ilahe illallah la ilahe illallah dese bile bu şüpheyi söyleyenler de bunu kabul ediyorlar mı? Evet ediyorlar. Adamın birisi la ilahe illallah diyor desek ona ve öldükten sonra dirilişi inkar ediyor. Ne dersin? Ne diyecek bu kimse hakkında? kafirdir diyecek. Kendisi bunu inkar ediyor. Ve en enkara şeyen min İslam" şunu da kabul ediyor. İslam'ın biri bir, bir rükunu birisi inkar etse kefera ve ile bu inkarıyla kafir olur ve öldürülür. Yani la ilahe illallah dese bile. Kendileri de bunu kabul ediyorlar değil mi? Evet bunu kabul ediyorlar. Öyleyse bu şüphe sadece atifi bir şüphe. Sadece <gülüyor> kabul etmedikleri yerde onların tekfirini Allah'ın dışında ilahlara ibadet eden, yalvaran kimselerin müşrik olmalarını, tekfir edilmelerini hazmedemedikleri için bu atifi şey ortaya koyuyorlar. Adamlar la ilahe illallah diyor. Nasıl tekfir edilebilir? Ölümden sonraki dirilişi inkar eden kimse la ilahe illallah deyince nasıl tekfir ediliyorsa İslam'ın rükunlarından birini inkar eden kimse la ilahe illallah dese bile nasıl tekfir ediliyorsa işte bunlar da öyle tekfir edilir. Onlara verilecek cevap budur ya. Yani. Çünkü sizler de bunu kabul ediyorsunuz. Ve nedir ki: Fe keyfe la tenfa'uhu? Nasıl oluyor da la ilahe illallah fayda vermiyor? İza cahada şey min el-furu'. Bir kimse dinin furuatından bir şeyi inkar ettiği zaman la ilahe illallah buna fayda veriyor mu? Vermiyor. Dinin furuatından bir şeyi inkar ettiği zaman La ilahe illallah bir kimseye fayda vermiyor da nasıl oluyor? Ve tenfa'uhu izâ cehâdet tevhid tevhidi inkar ettiği zaman, tevhide karşı olduğu zaman, tevhidi yıkıp yerle bir ettiği zaman la ilahe illallah ona fayda verecek. Hangisi önemli olan? Elbette tevhid. Dinin aslı olan tevhid. La ilahe illallah'ın aslı olan, içeri, anlamını içerdiği şey tevhid. Bir kimse dinin usufruğundan bir şeyi inkar ettiği zaman, la ilahe illallah kendisine fayda vermiyor da Dinin aslı olan, esası olan tevhidi inkar edince, tevhidi kabul etmeyince, onu yerle bir edince la ilahe illallah nasıl fayda verecek? Ellezîhû esâsû dinîr ki o tevhid Resullerin dininin esasıdır ve onların dininin başıdır. Resullerin dininin başı olan, onların dininin esası olan, tevhidi inkar edince, tevhidi kabul etmeyince bir kimse la ilahe illallah demesi nasıl fayda versin? Siz diyorsunuz ki bu adam dinin furuğundan bir şey inkar etse La ilahe ona fayda vermez. Bu konuda bizimle hemfikirsiniz, müttefiksiniz. Peki dinin aslı, hatta bütün asılların aslı olan La İlahe manası tevhidi. Bu adam kabul etmediği zaman La İlahe demesi ona nasıl fayda verecek? Bu icmali cevaptı. Bu şüphe ile alakalı icmali bir cevaptı. Çünkü bu şüphenin içerisinde bazı hadisler zekredildi, üzerinde durulması lazım Diyor ki İmam rahimü Allah, "ولكن أعداء الله ما Ancak Allah'ın düşmanları, Allah'ın düşmanları, bu hadislerin manasını anlayamadılar. Bu hadislerin manasını anlayamadılar. Burada yok. Ben de başka üç şunu gördüm. Diyor ki, "مَفْهِمُوا معنى Bu hadislerin manalarını anlayamadılar. Diyor ki, Ve, Ve anlayamayacaklardı. Anlamadılar ve anlayamayacaklardı. Anlamadılar evet anlamadılar. Çünkü heva sahipleri. Çünkü bu hadisleri Fehmetmek anlamak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Muradını öğrenmek için okumadılar. Niye okudular? <gülüyor> Kendi batıllarına delil çıkartmak için okudular. Hevalarına buradan malzeme çıkartmak için okudular. Bu hadislere Bunlardan İrşad olmak için Bu hadislerle aydınlanmak için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kastını Maksadını anlamak için değil önceden inandıkları, itikad ettikleri hevalarına gerekçe bulmak için okudular. O yüzden anlamadılar. Böyle oldukları sürece de anlamayacaklar. Femme hadisi Usama, Usama hadisine gelince. Usame İbni Zeyd radıyallahu anh hadis malum, meşhur, maruf sahihinde rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları bir gazveye gönderdi. Bu gazvede sabah erken saatlerde işte müşriklerin üzerine hücum ettiler onları mağlup ettiler. Sonra bir ensari ile beraber Usame bin Ezeyti radıyallahu anh kaçan birisini yakaladı. Tam o kimseden onu öldürmek için temekkün ettiği zaman fırsat bulduğu zaman adam la ilahe illallah dedi. Usame radıyallahu anh'u da adamı öldürdü Mızra'yla. La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdü. Yanındaki ensari imtina etti öldürmekten la ilahe illallah'ı duyunca. Sonra mesela Nebi sallallahu aleyhi ve selleme aktarılınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Usame radıyallahu anh'u azarladı. اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün? İnkar etti yani. La ilahe illallah dedikten sonra mı onu öldürdün? Hatta o kadar söyledi ki Usame radıyallahu anh diyor ki Ben o güne kadar Müslüman olmamayı temenni ettim. Yani keşke o günden sonra Müslüman olsaydım da Müslümanken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu azabını bu azarlamasını işitmeseydin dedi. فَاَمَّا حَدِيْهِ Usama işte bu kıssasını aktardığımız bu Üsame hadisinde gelen فَاِنَّهُ قَتَلَ رَجُّلًا Üsame radıyallahu anh bir adam öldürdü. اِدَّا الْاِسْلَامَ Adam ne yapıyordu? İslam iddiası içerisindeydi. Müslüman olduğunu iddia ediyordu. Yani la ilahe illallah dedi. La ilahe illallah sözüyle İslam'a girdiğini, İslam'ı kabul ettiğini ortaya koydu. Üsame böyle bir kimseyi öldürdü. Üsame neyle öldürdü bunu? Bir sebebi, şu sebeple öldürdü ennehu zanne zannetti ki ennehu meddaahu. o adam İslam olduğunu Müslüman olduğunu ortaya koymasının sebebi şudur illa khawfen ala demihi ve malihi kanı ve malıyla alakalı duyduğu korkudan dolayı Müslümanlığı iddia etti Hüseman radıyallahu anh la ilahe illallah deyip Müslüman olduğunu iddia eden bir adamı öldürdü çünkü o adam çünkü o o adamın bu sözü ölümden korktuğu için söylediğini zannetti. Bundan dolayı öldürdü. Diyor ki Şeyh Rahimullah, ver Yani bu hadisin doğru şudur. Bu hadisten anlaşılması gereken şey şudur. Var racul Eğer bir kimse bir adam, "İza azharal bize İslam izhar ederse, Müslüman olduğunu ortaya koyarsa, bize Müslüman olduğunu gösterir, söyler söylerse vâcib kefu anhu artık bu kimseye ilişmemek gerekir. Artık ondan el çekmek gerekir. Adam ben Müslümanım dedi tamam. La ilâhe illallah dedi tamam artık ona biz ilişmeyiz, ondan elimizi elimizi çekeriz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene minhu mâ yuhâlifu O kimseden bu yaptığı iddianın aksine bir şey ortaya çıkıncaya kadar. Bu hadisten anlaşılan şey budur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin azarlamasının sebebi budur. Evet Üsame'nin ondan el çekmesi gerekirdi. Ama onun sebebi el çekmesinin sebebi La ilahe illallah diyen bir kimse artık ne iş yaparsa ne halt ederse etsin bu öldürülmez olduğu için değil. La ilahe illallah diyen artık bize ne, neyi izhar etti? Müslüman olduğunu izhar dine girdiğini, İslam olduğunu izhar etti. Kalbini bilmiyoruz. Artık bize düşen onun bize izhar ettiği Açıktan ortaya koydu. Bu şey, bu fiil, bu sözü kabul etmektir. Ne zamana kadar? Aksine bir şey ortaya çıkıncaya kadar. Bu sözü söyledikten sonra, bu sözün aksine bir amel yapsa, bu sözün aksine bir söz söylese, bir itikat olduğunu beyan etse, artık bu la ilahe illallah o kimseye fayda vermez. Bu hadisten anlaşılacak şey budur. Hadisin fıkhı budur. Diyor ki İmam o Ve Allahu teala fî Allah subhanehu teala, bu hususla, bu mesele ile alakalı... Şu ayeti indirdi. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman edenler! اِذَا ضَرَبْتُمْ fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Yeryüzünde Allah yolunda cihada, cihada çıktığınız zaman Allah yolunda cihad için yeryüzünde dolaştığınız zaman فَتَبَيَّنُوا iyice araştırın. فَتَبَيَّنُوا iyice araştırın, iyice dikkat edin, iyice anlayın, iyi öğrenin, iyi dinleyin. Yani bir kimseyle savaşmadan önce, birini öldürmeden önce İyice araştırın. hey yani tefebbetu tesebbet edin. İyice belirleyin, iyice dikkat edin, iyice araştırın kiminle savaşıyorsunuz, kimi öldürüyorsunuz diye. Diyor ki şeyh rahimehullah, "Fal <gülüyor> bu ayet tedullu ala şuna delalet eder ennehu yecibul kefu anhu." Bu kimseden la ilahe illallah diyen kimseden, Müslüman olduğunu söyleyen kimseden El çekmemizi ifade eder. Bunun gerekli olduğunu ortaya koyar. Ona dokunmamamızı, onu öldürmememizi söyler. Başka neyi söyler? Ve tesebbüt etmemizi. Yani araştırmamızı, tebeyyün etmemizi. Bu adam bunu söyledi. Bakalım bundan sonra buna uyacak mı? Gerçekten bu söylediği hak mı? İçindekini mi söylüyor? Yoksa malını, kanını kurtarmak için mi bunu söyledi? <gülüyor> Eğer ondan sonra... Biz ondan el çektikten sonra bu kimseden bazı şeyler ortaya çıkarsa Me yuhaliful islam İslam'a muhalif olan bazı şeyler ortaya çıkarsa Kutila. Bu kimse artık öldürülebilir. Zira böyle olmasaydı diyor ki İmam Rahimahullah Kutila öldürülür. Likavlihi fetebeyyenu Fetebeyyenu emri dolayısıyla bu kimse öldürülür. İyice araştırın emri dolayısıyla bu kimse öldürülür. Neden Allah iyice araştırın dedi? "Velau la yuqtal." Eğer iyice araştırıldıktan sonra, iyice tespit edildikten, iyice anlaşıldıktan sonra bu adamın bu sözü esasen İslam'a girmek için değil de kanunu kurtarmak için söylediği ortaya çıkarsa bu durumda ne olacak? Öldürülecek. Eğer bu durumda öldürülmeyecek olsaydı, bu durumda da la ilahe illallah demek ona fayda verecek olsaydı, yeni onun ne anlamı kalacaktı? Biz neyi fetve neyi yönetmemiz gerekecekti? Adam tamam Müslüman dedi. Tamam bırak gitsin. Ondan sonra ne yaparsa yapsın adama karışma. Eğer fetebeyyeni onun bir anlamı eğer böyle olsaydı fetebeyyeni onun bir anlamı olmayacaktı. وَلَوْ كَانَ لَا يُقْتَلْ اِذَا Eğer bu adam la ilahe illallah dedikten sonra ne yaparsa yapsın öldürülmeyecek olsaydı لَمْ يَكُنْ لِلْتَثَبُّتِ مَعْنَا Tesebbüt etmenin bir manası kalmazdı. Neyi tesebbüt edeceğiz ki? Adam la ilahe illallah dedi tamam artık Şüphe sahibinin şüphesi bu değil mi? La ilahe illallah diyen kimse artık tekstil edilmez. La ilahe illallah diyen kimse artık öldürülmez. E böyleyse biz neyi tesebbüt edeceğiz? Bir şey tesebbüt etmeye gerek var mı? Yok. Eğer öyle olsaydı bu tesebbüt emrinin, tebeyyün emrinin bir manası olmazdı. وَكَذَٰلِكَ الْحَد۪يثُ ve وَاَمْثَالُهُ Diğer hadiste ve onların misallerinde olan ve onlara benzer diğer bütün hadislerde de anlatılmak istenen mana budur. Bu hadislerin anlamı şudur. Bir kimse la ilahe illallah dediği zaman, ben Müslümanım dediği zaman, bize İslam izhar ettiği zaman artık biz ondan elimizi çekeriz. Artık onu Müslüman sayarız. Onu Müslüman kardeşimiz gibi görürüz ve ona Müslümanlara yaptığımız muameleyi yaparız. Ne zamana kadar? Bunun aksine bir şey ortaya koyuncaya kadar, bunu bozacak bir söz söyleyinceye kadar, bunu bozacak bir amel yapıncaya kadar, bunu bozacak bir şey yaptıktan, ondan saldırı olduktan sonra... Artık Allah illa Allah demesinin bir anlamı yoktur. İşte bu bu hadislerde anlatılmak istenen şey budur. Zira o hadisin içerisinde de bu var. Umirtu <gülüyor> anuqatilnnese, hatta yeshadu anla illa illallah. İnsanlar Allah illa Allah'a şahidet edinceye kadar onlarla savaşmakla emir oldum. Hadisin sonunda diyor Nejisah sallam, فإذا فعلوا ذلك, eğer böyle yaparlarsa, عصم مني دماءهم واموالهم, benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak ne müstesna? İlla bi, hakkıha, i̇lla bi hakkı, illa bi hakkı İslam, İslam'ın hakkı olan şeyler müstesna. Yani adam La ilahe illallah dedikten sonra, kanın malı masum olduktan sonra İslam'ın haklarını yerine getirmezse, İslam'ın haklarını ihlal ederse, yine bu adam hala kanın malı masum olarak kalmaya devam etmez. O hadisin kendi içerisindekini biraz selamı lafzıyla. manahu ma zekertu. Bu hadislerin manası işte bu zikrettiğimizdir. En men azharal İslam ve't-tevhid kim İslam ve tevhid ihsar eder? Bunları ortaya koyarsa, Müslüman olduğunu, muahid olduğunu beyan ederse, vacel kefu anhu o kimseden el çekmek gerekir. Artık ona dokunmamak, ona bulaşmamak gerekir. İlla <gülüyor> şu olmadığı sürece, En yetebeyyene minhu ma yunaqid delike O kimseden bunu nakz eden, bunu bozan, bunu iptal eden bir şey ortaya çıkmadığı sürece Bu sözü bozan bir şey ortaya çıksa Artık durum değişir Bu sözü bozan bir amel ortaya çıksa artık durum Değişir Ve delilu ala hâdâ Bakın bunun bir delili de şudur Bunun bir delili de şudur Enne Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem Ellezî kâle O bahsettiğiniz sözleri söyleyen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem var ya Hangi sözler onlar? Hakatel tahu, ba'dema qalala ilahil la la ilahil la. Dedikten sonra mı onu öldürdün diye Rasulullah var ya. Sallallahu aleyhi sallam. Ve aala umertu anu qatil al nas hatta yuqulul la ilahil la la ilahil la. Dince kadar insanlarla savaşma ile emir olundum diye Rasulullah var ya. Bunlar ne demin sizin getirdiğiniz hadisler? La ilahil la dedikten sonra mı onu öldürdün? İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emir olundum diyen Resulullah'ın kendisi var ya bak ne diyor. Huvellezi qala fil havaric hariciler hakkında şöyle söyleyendi aynı Resul. Eyneme <gülüyor> laqitumuhum Onlarla nerede bulursanız onlarla nerede karşılaşırsanız onları ne yapın? Öldürün. Lein <gülüyor> adraktum eğer ben onlara yetişirsem onlara kavuşur onları bulursam laqtulannahum <gülüyor> katlaat Onları ad kavminin öldürüldüğü gibi öldüreceğim. Kimlerden bahsediyor? Haricilerden. Aynı deminki sözleri söyleyen. La ilahe illallah dedikten sonra ama adamı öldürdün diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak ne diyor. Onu da diyen aynı Resul, Onu da diyen aynı Resul. Onları haricileri bulduğunuz yerde, onları gördüğünüz yerde öldürün. Acaba la ilahe illallah sözünü hariciler söylemiyorlar mıydı da bu cezayı hak ettiler. Söylüyorlar mı hariciler bunu? Hem de nasıl söylüyorlardı? İnsanlar arasında belki bu sözü en çok söyleyenlerdi. Hariciler belki bu sözü en çok söyleyenlerdi. İbadet ehliydiler, zikir ehliydiler. La ilahe illallahın zikrinin ehliydiler. Böyle oldu halde bak orada bunu nehyeden, orada böyle yapanı azarlayan aynı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada la ilahe illallah diyen haricilerin öldürülmesini emrediyor. Ve bulduğu yerde onları öldüreceğini söylüyor. Demek ki mesele mücerred La ilahe illallah söyleyen kimseden tekfir ve öldürülme kalkar demek değil. Ma'kaunihim min ekstaru nasi ibadeten. Hariciler insanların en çok ibadet edenleri olduğu halde. Öyle değil mi? İnsanların en çok ibadet edenleri oldukları halde. Ve <gülüyor> tehlilen ve insanların en çok La ilahe illallah diyenleri olduğu halde. La ilahe illallah en çok söyleyenler onlardır. Namazı en çok kılan, orucu en çok Kur'an'ı en çok okuyanlar onlar olduğu gibi. Onların vasıfları arasında var. Buna rağmen dedi ki mesela selam, "Fe aynama laqitu Nerede karşılaşırsanız onları öldürün. "La ilahe illallah" demeleri fayda verdi mi? Vermedi. Hatta inne's sahabete, hatta öyle ki bunlar o kadar çok ibadetle "La ilahe illallahla meşguldüler ki, sahabeler "yahkiruna enfusehum 'indahum." Kendilerini onların yanında hakir görüyorlardı. Kendilerini onların yanında hakir görüyorlar Nasıl yani? Vay be! Onların namazı yanında bizimki de namaz mı? Böyle yani hakir görme. Şunların Kur'an okuması yanında bizim Kur'an okumamızda bir şey mi? Böyle ibadet ehli, böyle zikir ehli, böyle namaz, böyle Kur'an ehli mi insanlar? Yani kendi namazını, kendi Kur'anını, kendi ibadetlerini az görüyorlardı, hakir görüyorlardı onlarınkileri yanında. وَهُمْ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنَ السَّحَابَ Ve o hariciler ilmi de sahabeden öğrendiler. Sahabe neslinden sonra sahabeler hayattayken bu hariciler ortaya çıktılar. Yani la ilahe illallah ehli, ibadet ehli. Buna rağmen la ilahe illallah demeler kendilerine fayda vermedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah diyen bu haricilerin öldürülmesini emretti. Demek ki la ilahe illallah sözü mutlak olarak insanın kanını malını ne yapmaz? Masum etmez, haram etmez. Evet eder ancak ilk vehlede. Söylediği zaman evet artık bu kanımalı masum bir Müslümandır. Ne zamana kadar? İslama muhalif bir şey izhar edinceye kadar. İslam'a muhalif bir şey izhar ettiği zaman artık buna bir fayda vermez. Ve كذلك ما ذكرنا من قتال اليهود. Aynı şekilde Yahudilerin öldürülmesi ile alakalı zikrettiğimiz meseleler de bunun gibidir. Ve qitalis sahabete radiyallahu anhum beni hanife. Aynı şekilde sahabenin Beni Hanife ile savaşmaları, onları öldürmelerde yine buna delildir. Ve كذلك اراد النبي sallallahu aleyhi ve sellem Böyle şimdi bak sürekli örnekleri tekrar ediyorsun. Yani mesela zihnimizde rusuk etsin diye. Olayı yandı yoksa söyledikleri örneklerin aslında hepsi birbirinin aynısı. Ama bu mesele örnekleri çok olan bir mesele. Bak böyle de oldu. Bak bu da ona delildir. Onun bir örneği de budur. Ne yapıyorum meseleyi böyle? Örnekleri tenevu ederek farklı farklı yerlerden veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle murad etti. Şunu istedi. En yagzu ve beni el mustalik. Beni Mustalik denilen kabileye Mustalik oğullarına gaza etmeyi istedi. Onlarla savaşmayı istedi. Buna niyet etti. Ne zaman lemme akhbarahu رجل onlardan birisi şöyle haber verdiğinde enhum zekat onlar zekat vermemek için ayak diretiyorlar diye. Geldiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldular. Sonra zekat verme vakitleri geldi, zekat vermeleri gerekirken zekat gecikti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara birini gönderdi. Adam geri döndü yolda. Dedi ki zekat vermiyorlar. Bu haberi duyunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara gazve yapmayı murad etti. Onlara harp etmeyi, onlarla savaşmayı murad etti. Hatta enzel Allah ta ki Allah Subhanahu ve teala şu ayeti indirinceye kadar. Ya eyyuhallezine amenu, eyy iman edenler ince'ekum fâsikum binabein. fâsık birisi size bir haber getirdiği zaman Fetebeyyenû Onu ne yapın? Araştırın, tesebbüt edin. Bu ayet bunun üzerine indi. Kıssadaki şahit ne? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelen haberde ne diyordu adamlar? La ilahe illallah söylemekten vaz mı geçtiler diyordu? Hayır. Ne diyordu? Zekat. Zekat vermiyorlarmış. Zekatı vermemek için diretiyorlarmış. Böyle denildiği halde onlar la ilahe illallah da dedikleri halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla ne yapmayı ne yapmayı azmetti? Onlarla savaşmayı azmetti. Allah subhanehu ve teala arkasından şunu indirdi. Bir haber geldiği zaman onu tesebbüt et. Ayet şöyle inmedi. La ilahe illallah diyenleri sen nasıl öldüreceksin? Yani onlarla savaşılmasında Allah da ne yapıyordu? İkrar ediyor. Allah da bunu kabul ediyordu. Zira bu Allah'ın emriydi. Allah'ın emri olmasa Nis-i Sallallahu Aleyhi Vellem hevasından bunu yapacak değil. Ve kâner raculu kâziben aleyhim. Bu haberi getiren adam yalancı, yalancı birisi olduğu için. Bu konuda yalan söylediği için Allah Subhanahu ve teala böyle bir tembihte bulundu. Fasık birisi haber getirdiği zaman onu araştır. Onu araştırmadan savaşa girişme. Yoksa yapılan iş La ilahe illallah diyen bu adamlar La ilahe illallah demelerine rağmen bu durumda ölümü hak ettiler. Öldürülmeyi hak ettiler. Zekatı vermemekte direttikleri için öldürülmeyi, savaşılmayı hak ettiler. Fekulluhada Bu örneklerin hepsi ye dullu delalet eder ki ala enne murade nabi sallallahu aleyhi ve sellem nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı onun kastettiği şey fil ahadis il geçen o hadislerde zikr o hadislerde nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in kastettiği şey ma zekerna işte bu söylediğimizdir işte bu zikrettiğimiz şeydir yani bir kimse İslam olduğunu Müslüman olduğunu zahar ederse ...la ilahe illallah derse... ...tamam artık bu kimseyi biz müslüman sayarız. Ondan elimize eteğimizi çekeriz. Artık ona ilişmeyiz, onunla savaşmayız. Ama bu şu demek değil. O ne yaparsa yapsın bu hal böyle kalmaz kıyamete kadar. Eğer o bu sözden sonra... ...bu iddiadan İslam'a girdikten sonra... ...buna muhalif bir şey izhar ederse... ...bunu bozacak bir söz söylerse... ...artık o la ilahe illallah sözünün... ...kendisine bir faydası olmaz. Artık la ilahe illallah sözü... ...onu öldürmemize mani olmaz... Onu tekfir etmemize de mani olmaz. İşte o hadisleri söyleyen aynı peygamber bu hadisleri de söyledi. Bunları da yaptı. La ilahe illallah diyenleri savaştı. La ilahe illallah diyenlerle savaşma azmetti. La ilahe illallah diyenleri nerede görürsek öldürmemizi emretti. Haricileri kastediyorum ya. Yani. Demek ki bu hadislerin manası onların kastettiği gibi değil bizim burada açıkladığımız gibi böyledir. Diyor ki İmam Rahimahullah ve onlara başka bir şüpheleri daha var. O hiyye O şüphede şudur ki, mezekerennbi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiği şekilde ennen nase yevmel kıyame insanlar kıyamet günü yestegithu nbi Adem Adem'e istigase yapacaklar. Adem'den yardım, medet isteyecekler. ثُمَّ بِنُوْحٍ Sonra Nuh'dan isteyecekler. ثُمَّ بِİBRAHİME ثُمَّ بِمُوسَ ثُمَّ İsa Sonra İbrahim'den, sonra Musa'dan, sonra İsa'dan ne yapacaklar? İstigase yapacaklar. Medet isteyecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste böyle buyuruyor. فَكُلُّهُمْ يَعْتَذِرُونَ Bu Nebiilerin, peygamberlerin hepsi özür beğenedip, edip, mazeret beğen edip bu istigase Talebini geri çevirecek, kabul etmeyecekler. Hatta yentehu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar. En sonunda ona gelecekler. Onların bu istigatesini kabul edecek. Kıssanın haberin devamını biliyorsunuz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Arşın önünde Allah azze ve celle'yi secde edecek. Allah'ın onu muvaffak ettiği kadarıyla Allah'a sena edecek. Sonra ona denecek ki başını kaldır. İste sana istediğin verilecek. Şefaate şefaatin kabul edilecek. Onlar bu kısadan neyi çıkartıyorlar? Yani bak insanlar kıyamet günü Allah'ın dışında başkalarına yani peygamberlere, nebilere gelip istigate yapacak. Demek ki istigâte yapmak, ibadet etmek demek değildir. Allah'tan başkasına istigate yapmak şirk olmaz. Galu bunu zikrettikten sonra dediler ki fehazâ yedullu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aktardığı bu haber şuna delildir ki ala ennel istigate bi gayrilah Allah'tan başkasına istigate yapmak leyset şirken şirk değildir. Anlaşıldı mı itiraz? Siz diyorsunuz ki istighase ibadettir. İbadet olduğuna göre Allah'tan başkasına yapıldığı zaman da şirk olmuş olur. Siz böyle diyorsunuz, öyle diyorlar bize. Ama bakın biz ne bulduk şimdi sünnette? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar kıyamet günü Adem'e istigase yapacaklar. Sonra İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya istigase yapacaklar. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem isti ona istigase yapacaklar. Demek ki istigase ibadet değildir. Demek ki istigaseyi Allah'tan başkasına yaptığımız zaman şirk koşmuş olmayız. Demek ki Allah dışında birisi velilere, türbelere, salihlere, Abdülkadir Geylani'ye istigase yapsa müşrik olmaz. şüphe itiraz bu. فَالْجَوَابُ اَنْ تَقُولُ bunun cevabı şöyle söylemendir. Buna cevap olarak şöyle de. Subhane men taba'a ala kulubi a'daihi. Düşmanlarının kalbini mühürleyen Allah'ı tesbih ederim. Düşmanlarının kalbini mühürleyen Allah'ı tesbih ederim. Allah'ı Allah tenzih ederim bütün 90'lıklarla. Bak nasıl da mühürlemiş onların kalplerini. Bak nereden ne çıkartmaya çalışıyorlar. Yani onlar istigasenin mübah olduğunu, istigasenin şirk olmadığını buradan görüp de söylüyor değiller. Demin dedik ya. Onlar istigase yapıyorlar Allah'ın dışında başkalarına. Ölülerden medet istiyorlar. Onlara yalvarıp yakalıyorlar. Sonra biz şirk deyince şimdi başlıyorlar aramaya. Biz bunun şirk olmadığını nasıl ispatlayabiliriz diye. Sonra bula bula bunu buluyorlar. Bak diyorlar insanlar Adem'den, Musa'dan, İsa'dan, İbrahim'den istigase yaptılar. Demek ki istigase şirk değil. Düşmanlarının kalplerini mühürleyen Allah'ı tesbih ederiz. فَاِنَّ bil بِالْمَحْلُوكُ Zira yaratılmış bir kimseden, bir mahluktan istigase yapmak, bir mahluktan medet istemek, onun gücünün yeteceği bir meselede, gücünün yeteceği bir konuda yaratılmış olan bir mahluktan istigase yapmak, yani ondan medet istemek, yani imdada çağırmak, bunu biz inkar ediyor değiliz ki. Bizim bahsettiğimiz mesele bu değil ki, konu bu değil ki. Bir kimse yaratılmış olan bir mahluktan gücünün yeteceği bir konuda imdat isteyebilir. Onu imdada çağırabilir. İmdat diye de bağırabilir yani. Bu sözcükle de bunu yapabilir. Arap olsa ile iste, o kelimeyle söylerdi. Denizde boğuluyor olsa bir kimse. Orada kenarlı sahil, sahil güvenlikçi işte boğulanları kurtarmayla görevli bir memur olsa. Ona imdat, imdat diye bağırsa bu kimse. Biz ona şöyle mi diyeceğiz? Siz öyle mi zannediyorsunuz? Bu kimse Allah'tan başkasına istigase yaptı ve müşrik oldu. Böyle mi diyeceğimizi zannediyorsunuz da, bunu bize delil olarak getiriyorsunuz. Bu bizim inkar ettiğimiz bir şey değil. Zira burada ne var? Gücü yeten kimseden gücünün yettiği bir hususta yardım istemek var. Bu inkar ettiğimiz bir şey değil. Bakın size bir delilde bir söyleyelim. Bir delilde bir söyleyelim. Onlar bunu da getiriyorlar. İstigasine şirk olmadığıyla alakalı. Allah subhanehu teala ve Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken diyor ki, Musa şehre indi. Festegâthahu lezî min şi'atihi. Şehirde iki kişi kavga ediyordu. O kavga edenlerden, Musa Aleyhisselam'ın grubundan, onun tayifesinden olan, onun tayifesinden olmayana karşı Musa'dan istigase yaptı. Ondan medet istedi. İki kişi kavga ediyorlardı. Birisi Beni İsrail'den, birisi de Firavun'un şeyinden. Musa'yı gördüğü zaman, Musa Aleyhisselam'ın kavminden olan Musa'dan istigase yaptı Allah aktarıyor. Bunu da belli olarak getiriyorlar. Diyorlar ki bak istigase Allah zikrediyor. diyor. Şirk mi diyor Allah burada diyor. Meselaet gözünüzle canlandırdınız mı? İki kişi kavga ediyor. Birisi oradan geliyor. Onu, onu yardıma çağırıyor. Gel yetiş kurtar imdat diyor. Bunda istigase lafıyla kullanmış ki Demek ki bu da ne değildir? Şirk değildir diyor. Evet. Bu da şirk değildir. Çünkü aynı, aynı deminki demin ki zikrettiğimiz suret. Burada da ne var? kişinin gücü yeten bir kimseden gücünün yettiği meseleyle alakalı yardım talep etmesi. O kemen yestagithu insanun bi Aynı şekilde kişinin arkadaşlarından istigase yapması, onlardan yardım istemesi, onları medete imdad'a çağırması gibi fil harbi ve Savaşta ve başka bunun dışında başka şeylerde. Savaşta, kavgada birinden kaçarken fi eşya e yektiru aleyha'l mahluk mahlukun Yaratılmış olan kişinin gücünün yeteceği durumlarda. Yani gücü yeteceği konularda gücünün yettiği hususlarda bir kimsenin yaratılmış olan mahluk birisinden bir insandan medet istemesinin onu imdada çağırmasının bizim meselemiz olan ibadet türündeki istigaseyle bir ilgisi yok. Bu caizdir, mübahtır. Bunu kimse inkar etmiyor. Adem Aleyhisselam İnsanların Adem Aleyhisselam'la, İbrahim'le, Musa'yla, İsa'yla istigase yapmaları da aynı bunun gibi. Orada hepsi aynı alemdeydiler. Sözlerini işitebiliyorlardı. Gittiler onlardan istigase yaptılar. Yani ne dediler? Bizim için Allah'a dua ettiler. Aynı şekilde biz de dünyada birisine gidip bizim için Allah'a dua et diyebiliriz. Bizi duyan birisine, karşımızda oturan birisine, dua edebilen salih birisine böyle diyebiliriz. Böyle diyebildiğimiz gibi uzaktan birisi bize saldırdı, bizi dövüyor, öldürüyor, denizde boğuluyoruz. Orada hazır olan, duyan, gücü yeten birisine imdat diye bağırabiliriz. Bu istigaseyi inkar eden yok ki. Bunun küfürü şirk olduğunu söyleyen yok ki. Bunun ibadetle ilgisi yok ki. Bizim söylediğimiz şey başka bir şey. <gülüyor> وَنَحْنُ بِسْ اَنْكَرْنَا اِسْتِغَاثَتَ ibadeti. Biz ibadet olan istigaseyi inkar ediyoruz. Peki istigase ne zaman ibadet olur? Şu zaman ibadet olur. اَلَّذ۪ي يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الْاَوْلِيَةِ Onların velilerin kabirleri başında yaptıkları istigası gibi, Avfi gaybetihim veya onların gıyabında onlardan yaptıkları istigası gibi. Elleti la yakdiru alehiha illallahu teala. Allah'tan başkasının gücünü yetmeyecek konularda ibadet olan istigası budur. Allah'tan başkasının gücünü yetmeyecek konularda Allah'tan başkasından medet istiyorsan işte bu ibadet olan istigası olur. Veya Allah'tan başkasının gücü yettiği halde hay olmayan hayatta olmayan, yaşamayan ölü olan birinden istigase yapıyorsan ondan medet istiyorsan işte bu ibadet olan istigasedir. Veya hayatta olduğu halde gayip olan yanında hazır bulunmayan bir kimseden istigase yapıyor uzaktaki bir adamdan yetişey falanca diye seninle ol olmayan, karşında bulunmayan sesini işitmeyen işitse bile diyelim telefonla, cep telefonla yetişemeyecek olan bir kimseden istigase yapıyorsan işte bu ibadet olan istigase olur. Bizim inkar ettiğimiz şey budur. İla <gülüyor> ta eğer bu anlaşıldıysa fel istigasetu bil enbiyae yevm el kıyame. Kıyamet günü hadiste geçen o peygamberlerle istigase yapmak var ya. Yureyidu <gülüyor> minhum onlardan şöyle istiyorlardı. En yed'u <gülüyor> Allah'a en ben nase Allah'a dua etsinler ta ki Allah onu insanları hesaba çeksin diye. Yapılan istigase buydu. İnsanlar Adem'e niye getirler? Neden ondan medet istediler? Ondan talep ettikleri şey neydi? Allah'a dua edin de Allah insanları hesaba çekmeye başlasın da bu bekleyişin sıkıntısından bunun kerbinden kurtulalım diye. Onlardan istedikleri şey dua etmeleriydi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta yesterihe ahlul cenneti min kerbil mevkif. Ta ki cennetlikler, cennet ehli salihler bu mevkifin bu bekleyişin sıkıntılarından kurtulsunlar diye. Rahatlasınlar diye. Cennete gitsinler bir an önce bu sıkıntıdan kurtulsunlar diye. Bunun için geldiler. Wa hadha caizun fi'd-dunya vel Böylesi bir istilaha dünyada da caizdir, ahirette de caizdir. Bunun meselemizle bir ilgisi yok ki. Dünyada da caizdir, ahirette de caizdir. En te'tiya 'inda salih. Salih bir adamın yanına gitmen. Yucalisuke, seninle oturan yani karşında oturan, hazır bulunan. Ve yasmau ve senin sözün işiten. Salih bir adama gitmen. Taqulu ve ona şöyle demen. Ud'uli. Bana dua et demen caizdir. Bak dünyada yaptığımız böyle olur. Ahirette onların yaptığı da aynısıydı. Kendilerini işiten, kendilerini duyan ve icabet edebilecek durumda olan peygamberlere gittiler ve kendilerine dua etmelerini istediler. Bunda bir, bir sakınca yok ki bunun şirkle alakası yok. Bizim söylediğimiz istikasıyla alakası yok. Kelime aynı diye neden buraya takılıp oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor? Bu dünyada da caiz ahirette de caiz. Kama kan sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin yaptıkları gibi ne yapıyorlardı onlar? Yes'alunuhu fi hayatih. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken gelip ondan kendilerine dua etmelerini istiyorlardı. Ondan dua istiyorlardı. Bu caizdir. Bunda bir sıkıntı yok. Ondan dua istiyorlardı. Ondan istigase yapıyorlardı bu anlamda. Bu caizdir. وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَحَاشَا وَكَلَّ Ancak Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra haşa ve kella sahabeden bir kimse bile hani işte tarayın arayın İslam divanlarını kitaplarını arayın sahabenin sözlerinin amellerinin yazıldığı kelime kelime kaydedildiği kitapları arayın tarayın sahabeden bir kişinin bile öldükten sonra Nebi Sallallahu Aleyhi Vessellem'i yardıma imdada çağırmak değil Gidip ondan kendileri için dua, et, dua etmesini istediklerine dair bir tane bir şey çıkartın gösterin. Değil uzaktan yetiş ey Resul, Allah'ın Resulü, medet ya Resulallah dediklerini yanına gelip kabrinin başında kendileri için dua etmesini istediklerine dair bile. Hadi tek bir satır getirin sahabeden. Haşa ve kella böyle bir şey yapmadılar. Ennehum haşa ve kella ennehum se'aluhu zâlike'inde kabrihüm. Onun kabri başında böyle bir şeyi ondan istemediler. Öldükten sonra. Hayattayken gelip diyorlar da bize dua et. Öldükten sonra hiç kimse de gelip kabrinde bize dua et demedi. Bel enkara selef. Hatta bırakın onlardan dua istemeyi. Ondan dua istemeyi kabrinin başında. Selef şunu bile inkar ediyordu. Alâ men da dua allâhi inde kabrihi. Allah'a dua etmeyi onun kabri başında yapmak isteyenleri bile selef ne yapıyordu? Reddediyor, inkar ediyordu. İnkar ettikleri kimse kime dua etmek istiyor? Allah'a Allah dua et. Ama dua etmek için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başını seçmiş. Duanın belki burada kabul olacağını zannediyor vehme diyor. Selef değil ona dua edeni, Allah'a dua etmek için onun kabrine geleni bile reddediyor kabul etmiyorlar. Hüseyin İbni Ali İbni Abi Talib radıyallahu anhından Hazreti Ali'nin Ali İbni Abi Talib'in oğlu Hüseyin radıyallahu anhından gelen bir rivayet var, meşhur maruf kitaplarında adamın bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yanındaki bir boşluğa gelip orada dua ediyordu. Ona neden böyle yaptığını sorunca oraya dua etmek için geldiğini söyleyince ona dedi ki böyle yapma. Bana babam anlattı. Ona da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyur dedi ki benim kabrimi Bayram yerine çevirmeyin. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Dua etmen için buraya gelmene gerek yok. İnkar ettiği şeyine ne? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dua etmek mi? Hayır. Allah'a dua etmek. Allah'a dua etmeyi gelip kabrin yanında yaptığı için buna karşı çıktı. Yine, yine Ehli Beyt'ten Hasan radıyallahu anhunun oğlu onun oğlu Hasan. Yani Hasan ibnu Hasan ibnu Ali ibnu Ebi Talib radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabri başına gelip giden bir adam görünce dedi ki niye gelip gidiyorsun buraya? Dedi ki ben selam vermek için geliyor. Dedi ki selam vermen için buraya gelmene gerek yok. Metcide girdiğin zaman selam verirsin. Yine dedi bana babama, on, ben, benim babamdan onun da babasından, on da Resulullah'tan duyduğu bir şey söyleyeyim sana. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana selavat getirin. Selavatınız nerede olsanız bana ulaşır. Ve dedi ki bu konuda yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyle alakalı. Ve salavatın ona ulaşmasıyla alakalı. Seninle en dün olan bir kimse arasında bir fark yoktur. Neden? En dün salavat getirenin salatında melekler getiriyorlar. Senin salatını melekler Yani senin beden olarak kabire yaklaşmanın burada bir manası yok dedi. Selef böyle yapıyordu. Enes bin Ma... ee, Malik ibn Enes. İmam Malik Rahimahullah Ehli Medine'nin, Ehli Hadis'in İmamı, Medine'nin imamı dua etmek için kabrin başına gelinmesini, kabrin başında dua için vakfe yapılmasını caiz görmüyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme istekte bulunmasını mı? Hayır. Allah Allah'a yalvarmak için, Allah'a dua etmek için gelip kabrin yanında durulmasını. Bunu caiz görmüyordu ve bu caiz görmemesine de selefin amelini, selefin uygulamasını delil olarak. Çünkü onlar böyle yapmıyorlar diyor. Uzaktan bir yerden geldikleri zaman, seferden geldikleri zaman gelip selam veriyorlardı ve kabrin başından ayrılıyorlardı. Yani selef, yani sahabi ve, ondan, ve onlara İslam ile tabi olanlar, değil vefatından sonra gelip kabre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden istekte bulunmayı, ondan istigase yapmayı, Allah'tan istekte bulunmak, Allah'a istigase yapmak için kabrin başına gelenlere bile karşı çıkıyorlardı. Yani mesele böyledir. <gülüyor> Bir tane daha şüphe var. Buna benzer olduğu için hızlı hızlı onu da okuyacağım. Bir şüpheler daha var. Ve hiye kıssatu İbrahim aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam kıssasıdır. Hepiniz duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Halk arasında çok meşhur. Lemme ulkiye finnar. <gülüyor> İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman. İ'tarada lehu Cibrilu fil hava fakal Cibril aleyhisselam ona gelerek havada. Ona dedi ki eleke hacetun Bir ihtiyacın var mı? Yani İbrahim Aleyhisselam mancınıkla ateşe attılar. Ateşe atıldığı zaman havadayken Cibril geldi dedi ki bir ihtiyacın var mı? Fekale İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam dedi ki emme ileyke fela Sana yani seninle alakalı sana karşı bir ihtiyacım yok. Seninle ilgili bir ihtiyacım yok. Senden bir ihtiyacım yok dedi. İhtiyacını şikayetini Allah'a arz etti. Kıssa böyle. Şimdi bu kıssadan çıkarttıkları şey şu. İbrahim aleyhisselam ateşe atarlarken Cebrail gelmiş. Demiş ki ey İbrahim bir ihtiyacın var mı? İbrahim Aleyhisselam da onu reddetmiş. Hayır demiş sana bir ihtiyacım yok. Sana ihtiyacım yok demiş. Diyorlar ki buradan delil şöyle çıkıyor. لَوْ كَانَتِ الْاِسْتِغَاتَتُ بِجَبْرَائِيلِ şirken, eğer İbrahim'in Cebrail Aleyhisselam'la istigase yapması şirk olsaydı, şirk olacak olsaydı, eğer İbrahim ateşe atılırken Allah'ın dışında bir başkasını çağırması, mesela, Cebrail'i çağırması, ona istigase yapması, şirk olacak olsaydı, lem yaridha عَلَى İbrahim, Cebrail, şirk olacak olan bu istigaseyi İbrahim'e teklif eder miydi? Nasıl fıkı? <gülüyor> Halbuki sonunda İbrahim hani çağırmamış da reddetmiş falan bütün bunlar bir tarafa derin fıkıh yani. Ne diyorlar eğer onun Cibril'den istigase yapması şirk olsaydı Cibril gelip İbrahim Aleyhisselam'ı şirk mi harf ediyor yani? Ona şirk koşmasını mı teklif ediyor? Demek ki Allah'tan başkasından istigase yapmak demek ki ölüleri, kabirlerdekileri evliyayı, enbiyayı yardıma çağırmak şirk değildir. Eğer olsaydı Cebrail İbrahim'e şirk koşmasını mı teklif ediyordu? Böyle diyor. Fel cevap Bunun cevabı da şöyledir. Enne hada Bu da min cinsi şubhetil ula Aynı deminki şüpheyle aynı cinstendir. Deminki şüpheyle aynı cinstendir. Fe inne Cibril Aleyhisselam Zira Cibril Aleyhisselam arad aleyhi en yenfa'ahu bi emrin yakdiru aleyhi. Gücünün yettiği bir konuda ona yardım etmeyi, ona bir fayda sağlamayı teklif etti. Hangi konuda? Gücünün yettiği bir konuda. Cibril yanına geldi. Bak yanında hazır, gayb değil. Cibril hayatta hay. Ve ona neyi teklif etti? Yapabileceği bir şeyi teklif etti. Gücünün yeteceği bir şey. فَاِنَّهُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Zira Cibril. Cibril aleyhisselatü vesselam Allah subhanahu ve teala'nın kendisi hakkında buyurduğu gibi şedidül kuva nedir? Çok çetin bir kuvvet sahibi bir kimse. Büyük bir kuvveti var, azim bir kuvveti var. Felev edin Allahu lehu Eğer Allah ona izin verse en ye'khuzana İbrahim, ve ma haulaha min al-ard ve Allah ona İbrahim'in atıldığı bu ateşi ve onun etrafındaki yeryüzünü ve dağları alıp ve yulqiha fi'l-mashriq vel onu doğuya veya batıya bir yere fırlatmasa izin verse Cibril'in gücü yeter mi buna? Evet yeter. Lefael bunu yapardı, bunu yapabilirdi. Orada Cebrail Aleyhisselam Allah'ın ona verdiği güçle kuvvetle orada hem hay hem hazin hem buna gücü yeter. O ateşi de onun etrafındakileri de oradaki dağları da alıp yeryüzünün doğusuna batısına bir yere savurabilirdi. Wallahu amarahu Allahu en yada İbrahim. eğer Allah ona İbrahim'i oradan alıp bir başka yere koymasını, fi mekânin bayit başka uzak bir yere koymasını emretse. Bunu yapabilirdi. İbrahim'i alır başka yere götürebilirdi. Velev emerahu en yerfa'ahu ilessemâ. Eğer İbrahim'i alıp semaya kaldırmasını emretse lefa'ale. Bunu yapabilirdi. Yani Cibril'in gelip ona arz ettiği şey istigase yapması, şirk koşması, Allah'tan başkasına ibadet etmesi falan değil. Aynı bu şunun gibi diyor şey. O hâza bu aynı şunun gibi. Keracul'in ganiyyin. Zengin bir adam düşün. Lehu malun kesir bir sürü malı mülkü var yara raculen muhtacan ihtiyaç sahibi bir adam görmüş zengin malı mülkü olan birisi ihtiyaç sahibi bir adam görse fe yaridu ve gelip ona şöyle teklif etse en yuqridahu ona borç vermeyi au yahabahu şeyen Veya ona bir şey hediye etmeyi hibe etmeyi armağan etmeyi yakdi bihi hacetehu ihtiyacını göreceği Aynı bunun gibi. Zengin, mal mül sahibi bir adam gelse, ihtiyaç sahibirse dese ki, bir ihtiyacın var mı? Al bak şu parayı da ihtiyacını gör istersen, dese. Bununla bunun arasında ne fark var? İşte adam geldi, gözüyle gördüğü, konuştuğu, işittiği, gücünün yeteceği bir konuda bir kardeşine yardım etmeye teklif ediyor. Cibril'in teklifiyle bu teklif arasında ne fark vardır? Hiçbir fark yoktur. feya'bâ <gülüyor> zâlike'r-racûl Adam da bundan yüz çevirse, kabul etmese o yardımı. El muhtacu, muhtaç olan adam. En ya'hıza. Adam da bunu kabul etmese. Zengin biri geldi ona teklif etti ya. Adam da bunu kabul etmese, iffetli davransa, müstahni olsa, Allah bana yeter dese, ve yasbiru hatta ye'tiyehullahu bir rızıkin. Allah kendisine bir rızık gönderinceye kadar, la minnete fihi li ahadin. Hiç kimseye minneti olmayacak şekilde. Hiç kimseye minnet etmeden. Üzerinde hiç kimsenin eli olmadan Allah ona bir rızık gönderinceye kadar sabretse bir adam. Aynı işte İbrahim'in durumu ile bu adamın durumu aynı olur. İbrahim'e arz edilen şeyle bu adam arz edilen şey aynı olur. Bu adama zengin bir kimsenin gelip para vermeyi teklif etmesi nasıl? Onu şirke davet ol değilse Cibri'nin İbrahim aleyhisselam'a gelip yardım etmeyi teklif etmese de onu şirk olan istigaseye davet etmek falan olmaz. Mesela gayet basittir. Fayne hâda min istigâte'l-ibâdete ve şirk şirk olan, ibadet olan istigase nerede, bu nerede? Bu ikisi arasında ne kadar büyük bir fark var? Gücü yeten kimseden, gücü yeten bir kimsenin hay olan, hazır olan bir kimsenin yardım etmesi, ondan yardım talep edilmesi. Yahu bu kimsenin inkar ettiği bir şey değil, bunu anlayın artık. Bak aradan ha kaç sene geçti, hala bugün bile biriyle konuş, hala bu aynı şeyleri söylüyor. Yahu biz bunu caiz diyoruz, bunda bir şey yok, biz buna şirk falan demiyoruz. Aynı dünyada da sen yardım isteyebilirsin İmdat isteyebilirsin Gücü yeten hazır olan bir kimseden Ama seni duymayan Ölü olan, hayatta olmayan, gayib olan Yanında bulunmayan Bir kişiye çağırıyorsan işte diyoruz ki biz şirk olan şey, ibadet olan budur Veya hay hazır Yanında bulunuyor adam Seni işitiyor ama ondan istediğin şey sadece Allah yapabilir Ondan günahlarını affetmesini istiyorsun Sana kabir azabı göstermemesini istiyorsun Bunları sadece kim yapabilir Allah? Diyor ki bizim şirk olduğunu söylediğimiz, ibadet olduğunu söylediğimiz istigase budur. Bu meseleleri sizin ispatlamaya çalışma ispatlamak için ortaya koyduğunuz bu, bu, bu deliller nere? Laukanu <gülüyor> yefkahun. Keşke bunu anlayabilselerdi. Keşke bunu fıkha da bilseler, kavrayabilselerdi. Anlayamadılar. Böyle devam ederlerse de şeyhin yine söylediği gibi anlayamayacaklar. Çünkü anlamak için uğraşmıyorlar. Hevalarını teyit için uğraşıyorlar. Şirklerine delil çıkartmak için uğraşıyorlar. Kitaptan, sünnetten böyle bizim şirk olduğunu söylediğimiz şeylerle ilgili aynı kelime kökünden geçen bir şey bulduk buldukları zaman yapıştırıyor al, al sana delil diye. Keşke anlasalardı. Keşke bunu fıketselerdi. Ama anlayamadılar. Böyle devam ederlerse de anlayamayacaklar. Burada duralım inşallah. Buraya kadar olan şeyler içerisinde... Şeyh Rahimahullah'ın, imamın serdettiği ve cevaplarını verdiği şüpheleri bitirmiş olduk. Ee, kitabın bir hatimesi kaldı. Bir son bölümü kaldı. İnşallah önümüzdeki derse de onu okuyalım. Sübhanake Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu